My son, my son, to tell you that you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 You're so fun. At Nisan <gülüyor> Sevgili dostlar hep, Hepinize merhabalar e, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Tuna'nın bir yanı Başladı canlı olarak Ben Mamer Ketencoğlu sizlerleyim e, Artık Hepimizin ezbere bildiği Deryalar ya da Doğru söyleyişiyle yani Bulgaristan'da Kabul gören söyleyişiyle Yusuf'um Ya da Civan Yusuf'um Olarak bilinen Türkiye'den küçük bir bölüm dinlettim size Aslında e, aylar önce bir Yine Bulgaristan Türk Halk Müziği programında tümünü çaldığımı anımsıyorum. Ama bugün e, bu türküyü çalmamın nedeni e, türkünün yaratıcısı ya da derleyicisi ve tabii ki e, bu sembolik bir türkü olduğu için bununla başladım. E, Bulgaristan halk müziğinin, Türk halk müziğinin en büyük ustalarından biri. E, aynı zamanda e, sesi ve türküleriyle Tanınmasının yanı sıra e, gazeteciliğiyle, şairliğiyle e, ve e, genel olarak e, Aydın kimliğiyle e, tanınan çok özel bir e, insan Osman Aziz'den bahsediyorum ya da e, eski deyimle Osman Azizov. E, aslında bu programı aylardır. Hatta bir senedir yapmak istiyorum. Çünkü e, az sonra bir konuğumuz da olacak. Kendisiyle yıllarca birlikte çalışmış. E, Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun, Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe bölümü çalışanlarından sevgili Şevge, Şevkiye Çakır da e, telefonun öteki ucunda olacak ve kendisiyle e, Osman abi diyeceğim ben. Çünkü kendisiyle ben de tanıştım. 1996'da Bulgaristan'a yaptığım ilk ee, ziyaret sırasında e, Sofya Radyosu'na gittim ve tesadüfen kendisini e, yakaladım. Oradaymış kendisi de. Ve e, kendisiyle bir programda kaydetmiştik o zaman. Daha ben toyken. Daha ben e, bu işleri yeni yeni öğrenmeye gayret ederken o kalbimdeki yoğun e, heyecanla. Evet bugün bir Osman Aziz programı olacak. Evet Tabii 40-50 dakikaya nasıl sığar bilemiyorum. Çünkü e, Bulgaristan Türk müziği denince ilk akla gelen isimlerden diyorum. Hani e, tabii ki Kadri Latifova en başta hatırlanıyor. Fakat e, Kadri Latifova'nın e, derleyici bir kimliği yok. Bir de e, çok erken kaybettik onu. 60'ların ortalarında 63-62 sanıyorum. Ee, <gülüyor> Dolayısıyla e, Bize devrettiği Miras bakımından Osman Aziz'in e, mirası çok e, Eşsiz Çok e, e, Onun gibisi yok diye düşünüyorum Çünkü e, radyoda çalışırken Hem e, kendi Türkülerini Derleyip kaydetti Hem de e, pek çok e, Türk Şarkıcısının Türk sesinin e, Sofya Radyosu'nda duyulmasına, o Türklerin kaydedilmesine aracı oldu. Orada e, yönetici olarak çalıştığını anımsıyorum. Bu bilgiyi teyit edeceğiz tabii biraz sonra e, Şevki Hanım'la. <gülüyor> Şimdi ilk şarkımızı dinleyelim. Ondan sonra e, yavaş yavaş biyografi konuşalım ve daha sonra da e, canlı olarak sevgili Şevki Hanım'a bağlanalım. Yine Osman e, eski kayıtlarından birini dinliyoruz. Zaten e, çok yakın zamanda kayıt yapmamış e, 1970'lerden 80'lerden kayıtlar dinliyoruz. Geçmiş darası Altyazı Avcı vurdu, vurmuş. Ceylan'a diye e, başladı türkümüz. E, Osman Aziz'in biyografisine şöyle bakalım. 11 Haziran 1937'de doğmuş. Aslında birazcık doğum gününü de kutlamış olduk. E, nerede? Kurum, Kurumavgrad şehrine bağlı e, Nafit Bozveli ya da Alfatlı olarak bilinen köyde doğmuş. E, liseyi Kurumavgrad'da okumuş ve üniversite için Sofya'ya Sofya Üniversitesi'ndeki Türkoloji bölümüne gitmiş. Orayı bitirmiş. 1960'lardan başlayarak da e, Sofya Radyosu'nda hani e, halk arasında Sofya Radyosu diyebiliriz. E, çünkü e, asıl adı aslında e, Bulgar Ulusal Radyosu ya da Bulgaristan Radyosu olarak e, geçiyor. Biz Sofya Radyosu diyebiliyoruz hep. E, Sofya Radyosu'nun Türkçe bölümünde e, yıllarca Ölümüne dek 2007 yılına, e, yılına dek e, çalışmış e, programcı olarak binden fazla program hazırlamış. Evet doğru duydunuz. E, türküleriyle e, sesiyle bakış biçimiyle hayata bakışıyla e, ve kaydettiği 400'den fazla evet 400'den fazla türküyle e, Osman Aziz Bulgaristan Türk Halk Müziği'nin en önemli ismi olarak bence e, karşımıza çıkıyor. E, Repertuvarında tabii Türkiye'den e, öğrenilen türküler de var, şarkılar da var. Kimi Türk müziği eserlerini de orada tekrar seslendirmişler. E, yine işte ne bileyim İzmir'in kavaklarından tutun birçok böyle bildiğimiz Türkiye'de bildiğimiz muhtemelen de Türkiye radyolarından dinlenilip öğrenilen e, türküler var. Çok az sayıda da e, belki biraz fantazi olarak nitelendirilebilen orada yapılmış yeni besteler. E, Reperatuvarının genel özelliği bu. E, Usta Osmaneziz halk kültürü kültürü velik gelenekleriyle ilgili, ilgili gerçekten, Köy köy dolaşıp ciddi araştırmalar yapmış konuya çok hakim bir insan ee, şiirler yazmış Büyük Ateş adıyla ilk kitabını yayınlamış önce daha sonra Günlerin şey, Günlerin Korkusu ikinci şiir kitabı yayınlanmış ee, 2002'de ise e, Canların Türküler Canların Türküler Bizim Türküler adlı bir e, Türkü kitabı çalışmasını yayınlamış. Muhtemelen derlediği türküleri bir araya getirmişti bu türkülerle. Ee, bu kitabı daha ayrıntılı olarak Şevki Hanım'la konuşacağız zaten. Ee, Civan Yusuf'um, yani birçok program yapmış ve proje yapmış. Ee, Sofya için Osman Aziz. Civan Yusuf'um, ben bu, bu, ben bu toprakların türküsüyüm. Ben Rumeli Türküsüyüm, Arda Boyları, canlarımız, Türkülerimiz, Bizim Cumartesi gibi hem piyasalar hem radyo programları hazırlamış. Ayrıca Üç Ses, Üç Saz ve Dört Ses, Beş Saz adlı yine projeleriyle Kurduğu ekiplerle Bulgaristan Sofya Radyosu'na pek çok kayıt bırakmış. Dediğim gibi 400'den fazla. E, acı vurmuş sonra dinleyeceğimiz parçanın ismi Alçacık Meşe dallandı. mission Evet alçacık meşe dallandı dedik büyük usta halk türküleri aşığı Osman Aziz'i dinledik ve şimdi telefonun öteki ucunda sevgili Şevkiye Çakır var. Merhabalar Şevkiye Hanımcığım. Merhabalar Muammer Bey kolay gelsin. Çok İyi teşekkür ediyorum. ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ne güzel bakın hemen hemen bir sene geçtikten sonra ee, ne derler iadeyi ziyaret yaptınız bana programıma katıldınız. Ben size bir sene önce geldim. Siz de bugün buradasınız. Telefonun öteki ucunda. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim efendim. Böyle Bulgaristan Radyosu bölümü çalışanlar adına, Bulgaristan Radyosu dinleyicileri adına bize zaman ayırdığınız için biliyorum. Bulgaristan'dan yerli ses sanatçılarının türküleri sizin repertuarınızda, radyonuzda programlarınızı çünkü dinliyorum. Hayli yer alıyor ve çok özel yere sahip olduğunu ben biliyorum efendim. Ke kesinlikle doğrudur. Ee, bunu başlangıç kabul edelim. Zaman zaman sizi rahatsız edelim. Yine böyle bir belli konseptlerle, belli şarkıcıları, belli Tabii. bölgeleri inceleyen e, programlar yaptığımızda e, size bağlanalım. Bundan sonra, zaman zaman. Tabii ki, seve seve. Şimdi e, ben Osman Bey'in biyografisini kabaca anlattım ama siz sanıyorum 10 e, seneye yakın bir şekilde beraber çalıştınız kendisiyle. Ben şimdi sözü hiç müdahale etmeden size devredeyim. Nedir hissettiğiniz şeyler, nasıl bir insandı, nasıl anılarınız var, hani e, elimizdeki biyografi dışında nasıl bilgiler aktarabiliriz e, söz sizindir. Ben bir kez daha teşekkür ederim Muammer Bey. Böyle programımıza beni davet ettiğiniz için zamanınızı çok değerli yerli ses sanatçımız, efsane olmuş Bulgaristan Radyosu dinleyicilerinin gönlünde takt kurmuş Osman Aziz'e adadığınız bu programı için ben teşekkür ediyorum. Çok geçmeye kaldık. Geçen, evet geçen Nisan ayından beri aslında bu konuyu bu projeyi düşünüyorduk ama o gün bugünmüş. Üstelik de 11 Haziran'da Osman Aziz abimiz sağ olsaydı 81. yaş gününü kutlayacaktı. Evet, yani minnetle, özlemle, rahmetle anıyoruz Muammer Bey. Siz Aynen. de ona çok büyük değer veriyorsunuz biliyorum. Ben efendim şöyle Bulgaristan'da doğmuş, yetişmiş, büyümüş şu anda Türkiye'de bulunan şair, yazar ve çevirmen Ahmet Emin Atasoy'un bir dörtlüyle başlamak istiyorum. Evet. Aslında programa katılmadan önce bunu e, Sizler geçen haftadan beri Bana söyleyeli beri Hep düşünüyorum programa nasıl giriş yapayım diye Tabi ki heyecanım e, Dorukta diyebilirim bir. Ha, e, siz, siz radyo radyocusunuz ne olacak Osmanlı. Rahat olun Ama böyle başka bir e, radyoya katılmak evet. Üstelik Osman Aziz'i anlatmak O kadar da kolay değil Muammer Bey Eyvallah. Anlarsınız be, heyecanımı Tabii ki. Tabii ki. Ahmet Enin Atasöy şöyle yazmış Güneş göğe Kum çöllere, su ummana verilmiş, sevinç kuşa, direnç taşa, dert insana verilmiş. Yetenekler taksiminde adalet gözetlenip, söz bayrama, sas topçuya, ses Osman'a verilmiştir. Belki burada bir not düşmem gerekiyor. Güzel, söz yazmış. Sabahattin bayrama, yine çok değerli bir şairimiz Bursa'da, vefat ettiği yıllar önce. Çok değerli bir şairimiz. Bulgaristan Radyosu'nda çalışmış. Birçok türkü sözünün, şarkı sözünün e, kendisi, e, metinleri ona ait. Çok değerli bir e, şairimizdir. Emrullah Topçu ise saz ustamız Emrullah Topçu. Hala Burgas'ın Bilka köyünde yaşıyor. E, yetenekli sazçılar yetiştiriyor. Ve dediği gibi söz bayrama saz Topçu'ya ses de Osman'a verilmiş. Anladığınız gibi, değerli dinleyicilerimizin de anladığı göre Tabii. Osman Aziz'den e, söz oluyor. Tabii. Tabii Osman Aziz'i e, ben şöyle bir e, anılarıma geri dönmek istiyorum. Yıl 1974 aylardan Ağustos. Rahmetli babam evimize bir Vef radyosu aldı. Bulgaristan radyosu dinleyicileri bilir ve Bulgaristan'da yani yetişmiş, doğmuş olanlar bilir. Hala Bulgaristan'da Vef radyosu, Rus yani Sovyetler Birliği'nin Bulgaristan'da en fazla satılan radyosu Vef radyosu almıştı. Ma markası yani o. Marka evet. evet. ve Selena. Selena biraz daha büyük. ve radyoları her, evet. evde, her evde bulunuyordu. Evet arabaları bizler de, biliyoruz ama radyoları bilmiyorduk Arabaları evet. biliyoruz ama evet. radyoları. Evet. <gülüyor> artık öğrenmiş oldunuz. Evet. Böyle aylardan ağustos bizler ailece tütün çalışıyoruz. Ben Tuna boyunda yetiştiğim için bizde tütüncülük ana geçim kaynağımızdı yıllar öncesi. Ben 8-9 yaşında bir çocuk Radyomuzu her gün yanımızda bulunduruyor ve o zaman Sofya Radyosu, şimdi Bulgaristan Radyosu'nu dinleme, dinlemediğimiz gün yoktu. Ve daha o zaman Osman Aziz'in sesine hayran kalmıştım tabii ki onun sunduğu programlara. Tabii yıllar sonrası ben kendisiyle tanışacağımı hiç umut etmiyordum tabii ki 1995 yılında. Radyoya geldiğimde, Bulgaristan radyosuna geldiğimde işte Osman Aziz dediler. İnanın o anda ne söyleyeceğini bilemedim. Yani böyle dilim tutuldu, elim ayağım dolaştı diyebilirim. Tabi. benim için çok değerli bir iş arkadaşıydı. Şunu söylemem, söylemek istiyorum. Bugün Bulgaristan radyosunda yayın yaparken gün geçmiyor ki onun türkülerini dinletmeyelim çünkü Bulgaristan radyosu dinleyicileri de kendisini çok seviyorlar kendisi şair, yazar, gazeteci ses sanatçısı yani aklınıza ne gelirse kültürle ilgili her alanda çalışmış bir kişidir tam bir entelektüel diye düşünüyorum tam bir entelektüel Bulgaristan Türk kültürü içinde her konuya Aynen. vakıf ama türkülere olan sevgisi çok büyüktü belki bugün o sevgiyi ben bir şekilde taşıyorsam gönlümde büyük derecede onun sayesindedir. Çünkü dediğim gibi çocukluğumdan onun sesine hayran kalmıştım çocukluğumdan onun programlarını dinlemiştim. Daha sonra da radyoya geldiğimizde bazı tabii geldiğimde çalışmaya başladığımda bazı türkülerin önemini yani bazı şeyleri kendisinden öğrenme fırsatı buldum. Öykülerini ee, filan ve, e, e, O sevgiyi bir şekilde e, aşılamış e, bana diyebilirim ki kendisine minnettarım bir kez daha kendisini rahmetlenmiyorum. Böyle derler ya e, Muammer Bey insanın hayatında böyle e, ışık gibi e, insanlar geçer. Tabii. Yani bir iki kişiyle dünyada tanıştığından e, böyle yıldız gibi hayatınızda doğarlar. Onlarla tanışmanız hayatınızı e, farklı bir yöne çevirir. İşte Osman Aziz de o kişilerden bir tanesiydi. E, Türkçe olan Türkçe diline, e, işte Türkülere olan sevgiyi e, bir şekilde bize daha genç nesile de aktarmayı e, başardı diye düşünüyorum ben. E, de, duruyor e, diye. zaten Bir tanesi karşımda evet. duruyor. Yani e, <gülüyor> günümüz kuşağında bu bütün dünya işin geçerli eski müziğe, geleneksel müziğe, halk müziğine bir küçümsemeyle bakılır genelde. Ve radyolarda da yani ister özel radyolar olsun ister devlet radyolar olsun biraz böyle e, kenarda köşede kalma yolunda. Ama sizin gibi insanlar e, dikkat ediyorum siz de programlarınızda her zaman türküleri önemsiyorsunuz. O açıdan yani e, Osman Aziz'in demek ki bu işte çok büyük payı var. Ne mutlu. Tabii ki. tabii ki. Eğer bugün bu programda biz sizinle buluşuyorsak, eğer Osman Aziz'i anlatıyorsak, Osman Aziz'i hatırlıyorsak, hatırlatıyorsak demek ki değermiş e, Muammer Bey. Ben e, aslında sizin gönderdiğiniz e, listedeki türkülere baktım. Türkü ve şarkılara baktım belki de bir not düşmem gerekiyor. Evet. Kendisi Hasan Rodoklu, Cemil Şaban'la birlikte 3 SOS sas yani 3 sas topluluğunu kuran kişilerdir. Ki Orada da onun çok fazla türküsü vardır. Ve bu toplulukta şöyle diyen yani bir çığ açmıştır. Belki Bulgaristan Radyosu dinleyicilerinin çok sevdiği türküleri seslendiriyordur bu topluluk. Daha sonra ona benzeri olarak ...dört saat beş ses de kurulmuş... Şu ...çok değerli... Iı, ...bestekar Turgut Şeniker... ...hala hayattadır kendisi... Evet, evet. ...onun girişimiyle bu topluluklar... ...kuruluyor... ...ben sizin eski programlarınıza şöyle bir dönmek de istiyorum... ...programın birinde... ...acaba Selim'e, Aziz Selim'e, Aziz Duba ile... ...Osman Aziz arasında bir... ...akraba bağlılığı var mı? Evet, Doğru, e. kardeşimiz sorudan öğrendik değil evet, evet, efendim... Yani sizin bazen e, Sofya Radyosu'nu çocukluğumun radyosu olarak nitelendirdiğiniz radyo, benim de çocukluğumun radyosu. Bugün burada e, Bulgaristan Radyosu'nda çalışıyorsam ben e, belki dünyanın bir şekilde en mutlu insanı çok, da sayılabilirim. Çok, çok, şanslısınız. çok şanslısınız. Ben de evet. e, çocukluğumdan bu yana dinlediğim radyonun bir çalışanıyla ayrıca... Ee, uzun zaman geçirmiş, koca günler geçirmiş Bulgaristan'da bir arkadaşı olarak ee, çok gurur duyuyorum, çok mutlu hissediyorum kendimi. Siz programın başında şöyle deryalar türküsüyle giriş yapacağım dediniz, ben hemen düzeltmek istiyorum. Yusuf'un dedim, sonra da zaten. Evet, evet. evet, ben şimdi Rodoplar'da çok değerli bir ressamımız var, Kamber Kamber, kendisi... Osman Aziz'den söz olunca her zaman programıma kendisini davet ediyorum. Sağ olsun beni kırmıyor. Bugün de kendisini aradım ama zannedersem sergi için yurt dışında bulunuyor. Telefonu kapalı çünkü. Şu anda Kültür Evi müdürü olarak çalışıyor. Ve kendisini şöyle, o sizin Civan Yusuf'un um, programınız bir tanesinde. Ben geçen Ağustos ayında hatırlıyorum. Evet, Bu Beşikta Radyosu'ndan evet. Türküler gibi bir program yaptınız. Orada efendim işte Civan Yusuf mu deryalar diye bir tartışma var dediniz. Ortaya atılıyor dediniz. Ben hemen Kamber, Kamber ressamımızın bir cümlesini size okumak istiyorum. Demiş ki anılarında 2006 senesinde Sofya Kültür Bakanlığı Sredet Galerisi'nde kişisel resim sergisini açmıştım. Tabii kalabalık izleyicileri arasında Osman abimiz de vardı. Dikkatimi çeken şöyle bir durum oldu. Sergilediğim çok sayıda tablolarımın bir tanesini Osman abim icra ettiği Civan Yusuf, yani Kırcal ile Ardan'ın arasında Türküsüne hasretmiştim. Hı hı. Bakıyorum Osman abi dolaşıp dolaşıp aynı tablonun başına geliyor, yanındakilerle yorum yapıyor, içindeki heyecanı tutamadığı belli oluyordu. Belki de tabloya baktıkça bu eserini Türkünün kahramanları Yusuf ile Feride'nin temiz aşklarına imreniyor, hırçın dalgalar arasında olsa elleri birbirine. Kenetlenmiş halde aşklarını öbür dünyaya taşıyarak ölümsüzleştirdiklerini düşünüyordu bence demiş kamber kamber. Iı, Çok da güzel. Dinmem, ıı, bizim görüşmemizde Muammer Bey söz etmiş miydim kendisi aslında ıı, basın evine matbaaya giderken ıı, hayatını kaybetti. Rahmetli Hayır, oldu. Matbaada da tam Civan Yusuf efsanesinin yazılarını götürüyordu. Yeni bir kitap çıkacaktı Civan Yusuf efsanesi olarak. Kahneye taşınmak üzere ee, işte belki de bir kader diyelim. Civan Yusuf'un onun hayatına bir e, büyük önem taşıdı. Belki damga vurdu diyebilirim. Evet, evet. peki e, kalp krizi gibi bir şeyden mi acaba? Evet kalp krizi. Kalp krizi evet, çok erken geçmiş. ayrıldı aslında aramızdan. Bence. Evet evet. Yerini ben şöyle düşünüyorum bir yazar gazeteci şair bir program sunucusu olarak ki hala onun programlarını böyle büyük bir memnuniyetle büyük bir gururla sunuyoruz zaman geldikçe ve inanın ki dinleyiciler hala onun sesini beğeniyor programlarını dinliyorlar. Hala rastgele tiyatrosu sahnelerine çıktığı, turnelere çıktığı ve o günleri türkü söylediği günleri hatırlayanlar var, hala hatırlayanlar var ve zaman zaman bize yazıp anılarını bizlerle paylaşıyorlar i̇stekte ve dediğim gibi onun türkülerini istekte bulunuyorlar evet, tabii ki evet. her zaman. Ee, Valla önemli olan bu bence yani ardımızda hepimiz e, dünyayı değiştireceğiz, dünya değiştireceğiz günün birinde arkamızdan güzel şeyler söyletmek çok önemli bence ve Osman Aziz için bakın hani söyleyecek söz bulamıyoruz. Ne mutlu. Doğrusu dedim ya bir haftadır sanki hazırlanmış gibi hissettim ama şimdi aniden canlı yayına bağlanınca tabii ki <gülüyor> ıı, ıı, o ıı, hazırlıklar sanki bir tarafa ben o o heyecan ağır bastı. Ee, ben şimdi elimde onun Canlarım Türküler Bizim Türküler kitabında e, son günlerinde yazdığı bir şiiri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Sazına sözüne kurban olduğum, altmış yıldır dostluğunu kurduğum, dostluktan da öte kulu olduğum canlarım Türküler bizim Türküler. Kısacık ömrümün sizsiniz varı. ekmeği, güneşi, suyu, baharı, yoksa veda günü geldi mi gayri, canlarım Türküler bizim Türküler. Demiş, aynı başlığını da vermiş bu kitabına. E, Muammer Bey fırsat bulmuşken belirtmeden geçemeyeceğim. Bizim e, Bulgaristan'da Deli Orman Pehlivanlar Diyarı olarak biliriz, bilinir. Rodoklar ise saz ve söz ustaları diyarıdır. Hala e, Rodoklara gittiğiniz zaman her köşede, her köyde sizi bir saz söz ustası karşılar. Ve hala onu hatırlayanlar, e, dediğim gibi bir Hasan Rodoklu, bir Cemil Şaban ve isimlerini sayamadığım birçok birçok saz ve söz ustası yetiştirdiğimiz Rodoklar'da hala orada en değerli saz ve söz ustalarımız bulunuyor. Onlar da bir şekilde Osman Aziz'in varlığını Osman Aziz'in sözünü türkülerini canlı tutuyorlar Muammer Bey. Bir, bir gün inşallah beraber gider dolaşırız oralarda. Kayıt aletimizde bozulmaz. Değil mi? Tabii ki. Tabii ki, tabii ki. Evet. Yanımızda götürürüz ve sizinle de böyle görüşme fırsatı buldukları için onlar da onlar da mutlu olurlar. Belirtmeden geçemeyeceğim Muammer Bey, siz hem Bulgaristan'da yetişmiş yerli ses sanatçılarımızın repertuarlarının isimlerinde biliyorsunuz. Tabii. Ayrıca Bulgaristan, Bulgaristan'daki Bulgar folklor hakkında da hayır bir bilginiz var. Ben sizi tebrik ediyorum, kutluyorum efendim. Sizinle yaptığımız röportajları teker teker dinletiyoruz. O ilgiden dolayı, o, o sizin güzel yüreğinizden, güzel sözlerinizden dolayı ben de size teşekkür etmek istiyorum. İçimizden gelen bir ilgi bu. Yani e, benim e, atıyorum hani akademik olarak, uzmanlık alanım olarak, iş olarak yaptığım bir şey değil. Tamamen meraktır bu. E, ben de size eksik kalan bir iki bir şey sorayım. Aslında her şeyi konuştuk, sizi konuşmadık. Yani en başta Şevke Şakır kimdir diye... Sormam gerekirdi, benim de heyecanıma verin. Ee, tam olarak <gülüyor> ne zamandan beri radyoda çalışıyorsunuz? Ee, ondan sonra bir de Türkiye'de Sofya Radyosunu, Bulgaristan Radyosunu <gülüyor> hangi saatlerde dinleyebilir ee, dinleyiciler? Çok, çok e güzel bir, çok güzel bir soru. Bulgaristan Radyosunda o zaman. E Bulgaristan Radyosu'na 1995 yılında çalışmaya başladım. Aylardan Şubat'tı. O gün bugün burada Bulgaristan Radyosu'nda çalışıyorum. Aslında e, Bulgaristan Radyosu günde 3 defa yayın yapıyor. Sabah 8-9. Öğlenden sonra e, 34 arası ki bu bizim canlı yayınımız. Ve akşam saatlerinde 2030 2130 arası. BNR.BG e, sitesine girdiğiniz zaman orada... Bulgaristan Radyosu'nu dinleyin diye bir bölüm var, bir ayrı bölüm var. Orada tüm bizim radyolarının yayınları çıkıyor. Bizler de efendim Kırcaylı Radyosu'nu bulduğunuz zaman Kırcaylı Radyosu üzerinden bizim yayınlarımızı dinliyorsunuz. Aslında vericiler Güney Bulgaristan'da FM 90.0, Rekanstan Kuzeydoğu Bulgaristan'da Şumen bölgesinde bizim vericimiz. FM 90.1 frekansından yayın yapıyoruz ama dediğim gibi uzaklarda olan kişiler gerek telefon gerek böyle bilgisayar üzerinden bizi dinleyebiliyorlar. Aynen. Onun için sordum zaten Türkiye'de de hani illaki evet. merak edenler çıkacaktır. Evet merak edenler var dinliyorlar hatta canlı telefonla bize katılıyorlar dün mesela İzmir'den vardı Bursa'dan katılıyorlar. Ve e, bizi dinliyorlar e, ne mutlu ki. Farklı programlar yapıyoruz. Yani türkülerimizin yanı sıra tabii ki farklı Bulgaristan'ın gündemindeki konuları programlarımıza taşıyoruz. Pazartesi günü canlı yayınlarımıza ağırlık veriyoruz doğal olarak. Çünkü orada dinleyicilerimizin fikir ve görüşlerini de alıyoruz. Onlar da o saatleri sabırsızlıkla bekliyor saat 15 ile saat 16 arasında. Mesela bugün bizim çalışma arkadaşımızın, yani şefimiz Tane Blagova'nın aile saati programı var. Farklı aile konularını işliyoruz. Şu anda Bulgaristan'da engelli çocukların annesinin protestoları var. İşte konular programa taşınıyor. Pazartesi günü genellikle Sevda Aziz yaptığı program siyasi ağırlıklı oluyor. İşte bugün son, buraya gelmeden önce tercüme ettiğim son haber... Sol, Sol koalisyon efendim Borisov hükümetine güvensizlik oyu önergesini parlamentoya sundu. Yani e, önerge önümüzdeki günlerde onaylanacak parlamentoda. Gördüğünüz gibi yerli yani Türklerimizin yanı sıra e, siyaseti de karıştırıyoruz. Onsuz olmuyor çünkü. Evet tabii. Bu tabii. benim yaptığım Yollar Söyden de Geçer başlıklı bir e, tarım ağırlıklı bir program var. Hı orada işte farklı tarım konularını işliyoruz. Çiftçilere, Perşembe de Çiftçilere yardım yapıyorsunuz çiftçilere? Evet, evet çiftçilere işte yardım son Avrupa Birliği sübvansiyonlarının haberlerini veriyoruz, müjdeliyoruz. Perşembe günü Perşembe Ekspres diye bir programımız var. Orada belediyelerden gelen haberleri aktarıyoruz. Gerek sorun, gerek problemleri, gerek dinleyicilerimizden gelen sorular üzerine Cuma günü, cuma öğleden sonra e, Vedat hocamızın e, bir e, din konulu bir programı var. Orada tekrar sorular geliyor. Cumartesi, pazar canlı yayınımız yok. Yayınlarımız yok. Ama ağırlıklı, e, farklı konuları, daha renkli konuları programlarımıza taşımayı e, böyle görev biliyoruz Muammer Bey. Kolaylıklar diliyorum. E, yürekten, içten en kısa zamanda Bulgaristan'da veya Türkiye'de yüz yüze görüşeceğiz. Ee, bu arada üç, ses, üç Saz Üç Ses tabii ki bende mevcut, Onun e, o listeleri size göndermeyi unutmam, unutmuşum. E, hatta programı Çeşme Başı pek kalabalık, geçilmez türküsüyle bitireceğim. Bilginiz olsun. O benim en sevdiğim, e, yani en sevdiğim demek de biraz şey olur diğer türküler için ama en sık dinlettiğim, en beğendiğim türkülerden bir tanesidir. Üç Ses Üç Saz topluluğunun şeşme başı pek kalabalık diye. Ben size bir kez daha ağzınıza sözünüze sağlık diyorum efendim. Çok, Kolaylıklar çok diliyorum. Çok teşekkür Bütün, Yeni programlarda buluşmak üzere. Tabii e, ki, her zaman. Radyo dinleyicilerine de buradan saygı selamlarımı güzel türkülü Balkan ağırlıklı müzik dolu günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bütün servisteki arkadaşlara da e, selam ve sevgilerimi yolluyorum Sofya Dios'una. Teşekkür ederim Baş, efendim. Kolay kalın. gelsin. Sağ Kurtakava. Evet, türkümüzü dinleyelim ondan sonra konuşmaya devam edelim ama çok konuşmayacağız artık zaten. Bahçe da yar bahçenin her Hırını... Osman Aziz türküleri dinliyoruz. Bahçeye atladım geçtim. Türküsünü dinledik. Tabii daha çok hikayelerini anlattık. Ee, Osman önemini vurgulama çalıştık. Daha az türkü çaldık ama her türlü vesileyle zaten onun türkülerini e, paylaşmaya devam edeceğim ben. E, program konseptimiz uygun olduğu sürece. Şimdi e, çok sevdiğim bir türkü var. Sondan bir önceki türkümüz. Mustafa Çavuş'un evinin önünde Akkabak avlusu. Gel dola boy. Evet, bugün Osman Azizov ya da Osman Aziz türküleri dinlettim sizlere. Şevki Hanım'la da e, o tadına doyulmaz sohbeti yaptık. Son türkümüz az önce konuştuğumuz gibi Şevki Hanım da çok sevdiği, benim de çok sevdiğim, sahnelerde de söylediğim e, Çeşme başı pek kalabalık geçilmez türküsüyle bitiriyoruz. Son, son olarak Osman Aziz'in de içinde yer aldığı 3 ses 3 saz topluluğunu dinledik. Keşmebaşı pek kalabalık geçilmez. Evet Bulgaristan'daydık. Bulgaristan Türk kültürünün önemli insanı, entelektüel, şair, yazar, gazeteci, şarkıcı, yorumcu Osman konuştuk bugün sevgili Şevke Çakır'la. Program sonrasında... 15 dakika telefonun başında olacağım 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz bana bütün bütün sosyal medya mecralarından ulaşabilirsiniz Ayrıca hem bu programı hem de bundan öncekileri tunanın yeni nokta blogspot.com blogdan istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz önümüzdeki hafta ee, Mutlu bir program yapmak umuduyla selam ve sevgiler hepinize. Selatin'e de çok teşekkürler. Samă <gülüyor> îșoară anın be hazırlayan ve sunan Muamlar ketenço <gülüyor>